Auzubillahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-vahhidil-kahhar ve's-salatu ve's-selamu ala nabiyyin-mukhtar. Ve ala alihi ve l atihar ve ala jami'il-enbiya'i vel-mursalin ebrar Kıymetli kardeşlerim, bir büyük peygamber olarak Hazreti Nuh'un hayat mücadelesini anlamaya çalışıyoruz. Nasip olursa bugün dördüncü dersimizi yapacağız. Allah eriştirirse bir sonraki haftaya beşinci dersimizi yapacağız ve Hazreti Nuh'la alakalı faslı bitirmiş olacağız. Geçen üç derste de, bugünkü derste de onlarca ayet okuduk Hazreti Nuh'la alakalı. Bugün de öyle yapacağız zaten. Fark ettiyseniz Kur'an'ın gölgesinde yürümeye çalışıyoruz. Aziz kitabımız zaten her şeyi en ince detayına kadar bize veriyor. En azından bize lazım olanları ve bizim artık başka bir şeye ihtiyaç duymayacağımız bir oranda o yüce peygamberi anlama adına bize bir imkan sunuyor. Geçen üç ders içerisinde o aktardığım onlarca ayetten bir tanesi beni çok etkilemişti. Aslında burada da size onu söyledim. O ayeti de size verdim, sizinle paylaştım. Bu hafta derse hazırlanırken yine hepinizin çokça duyduğu, okuduğu bir ayet daha beni çok etkiledi. İki ayet tabir caiz ise eğer böyle beni bir silkeledi. Ben de istiyorum ki kendimin silkelendiği iki ayeti bir sizinle paylaşayım. Zaten biz kıssaları ancak böyle okursak Rabbimizin, o kitabında yer almasının hikmetine uygun bir biçimde okumuş oluruz. Doğru biz tarih okuyoruz, tarih anlatıyoruz ama tarihi sadece tarih olsun diye okumuyoruz. Bir derdimiz var, Kur'an'a bu tarih bir mesele için girdi, bir maksadı var, bir mesajı var. Biz de zaten o mesajı, o maksadı yakalama arzusuyla okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. O ayetlerden bir tanesi Nuh Suresi'nin 5. ayeti. Ayet Nuh Aleyhisselam'ın dili ile tebliğ ve davet meselesindeki ısrarı bizim nazarlarımıza veriyor. Diyor ki Nuh Aleyhisselam Rabbine, "Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve neharan." Nuh Rabbine dedi ki: "Ey Rabbim, doğrusu ben kavmimi Gece gündüz davet ettim ayetin devamını hatırlayın gece gündüz yaptım ama sadece belli bir zamana sıkıştırmadım bir ömür o ömrün ne kadar olduğunu da biliyoruz bazen tek tek bazen topluca bazen onların arkasına düştüm onlara sessizce söyledim bazen bağırarak Bazen evlerine gittim, bazen iş yerlerine ve bunu sadece gençken yapmadım. Emekli olayım ondan sonra bu işe bakayım onu da demedim. 950 sene bunu devam ettirdim. 3 sene değil, 5 sene değil, 10 sene değil, 50 sene değil, 100 sene değil, 250 sene değil. 950 sene boyunca gece gündüz bu davete da devam ettim. Bu acayip bir şey. Yani Gerçekten bizi silkelemesi gereken bir şey. Ufacık bir şey yapıp yorulan, bıkan, küsen insanlar ne zaman bu ayetlerle kendilerine gelecekler bilmem. Ama bu ayet bize bunu söylüyor. Hazreti Nuh gibi bir örneği boşuna anlatmıyor Kur'an. 950 sene bunu verirken bunu yaparken karşılığı da yok. O kavminin yalanlamaları... Onlara karşı söylenen o şefkatli sözlere karşı tepkileri onları da biliyorsunuz zaten ayet devamında da söylüyor diyor ki benim davetim Rabbim Hazreti Nuh konuşuyor onların benden ve haktan kaçmalarını arttırdı. Bana yaklaşmadılar bilakis ben onlara gittikçe onlar benden uzaklaştı ben onlara daveti ulaştırma adına bir gayret verirken onlar başka sevdaların peşine düştüler. Bugün okuyacağımız ayet ise Kamer suresinin 10. ayeti. 950 sene bila fasıla araya hiçbir fasıla koymadan biraz önce gördüğümüz üzere gecesini gündüzüne katarak davete devam eden Hazreti Nuh kavminden karşılık almayınca fede rabbehu enni mağlubun fentasir'' Artık öyle bir noktaya geldi ki ve dua etti Rabbine dedi ki rea Rabbi ben mağlup oldum. Ben yenildim ben yenildim artık benim yapacak hiçbir şeyim yok dedi. Bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman ve öyle bir hal ki bir peygamber konuşuyor ve ben mağlup oldum yenildim diyor. Hain inkarcı bir kadına karşı yenildim diyor. İnkarcı bir oğlana karşı bir evlada karşı yenildim diyor. Alayıcı akrabalara karşı yenildim diyor. Emek verip bunlardan adam çıkar diyerek yıllarımı harcadığım adamlara karşı yenildim diyor. Ümit beslediğim, hizmet ettiğim bir şekliyle onların iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yaptığım adamlara karşı yenildim diyor. O karşısındaki kitleye karşı kendisine muhatap olanlara karşı yenildim diyor. Bir peygamberin ben mağlup oldum demesi ne kadar acı bir şey ne kadar acı ne kadar derinden bizi etkilemesi gereken bir şey. Ve bu yolun kaderi bu demek ki bu yolun kaderine ait de bir mesajı bize ulaştırması gereken bir şey. Asla netice hesabı yapmadan sonuna kadar vazifeyi yerine getirme adına da önemli bir mesaj bu bize. İnşallah alanlardan oluruz. İnşallah birbirimize bu noktada hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden oluruz. Neticede bin yıl yaşayan Nuh da gitti bu dünyadan. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşayan Mehmet de, Ahmet de, Muhammed, Emin de, Ayşe de, Fatma da gidecek bu dünyadan. Kimse kalmadı. Nuh aleyhisselama bile kalmayan bu dünya, onun zekatı kadar yaşayan bizlere mi kalacak? Ama netice itibariyle onun o ızdırabı, o gayreti, o mücadelesi tebliğ ve davet adına ortaya koydu. O güzellik eğer bizim dünyamıza bazı güzellikleri katmayacaksa bizim bunları konuşmamızın anlatmamızın da bir anlamı olmayacak. Allah gerçek manada istifade edenlerden eylesin. Bu son ayet beni de yenik düşürdü bu hafta ben size söyleyeyim. Belki defaatle okudum, defaatle okudum üzerinde durdum. Anlamaya çalıştım. Bir peygambere bu söz nasıl söylettirilir? Neler yaşamış da en sonunda bu sözleri söylemiş üzerinde durulması gereken bir şey. Biraz bence bu yükün altına girmekte fayda var. Kur'an ağır bir sözdür. O sözün altına girdiğiniz zaman evet eziliyorsunuz ama inanın ki o ezilmenin çok güzel bir tatlı hali var. Allah bizi o yükü doğru dürüst taşıyanlardan etsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim hatırlayın Kur'an'ın rehberliğinde Hazreti Nuh'u anlamaya çalışıyoruz. Üç tane ana başlığımız vardı. Hazreti Nuh kavmini neye ve nasıl davet ettiği bunu gördük. İkincisi kavmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık ver, verdi onu da gördük. Bugünkü konumuz üçüncüsü kavminin tepkilerine karşı karşı. Hz. Nuh nasıl davrandı sadece bu konuyu tabii ki işlemeyeceğiz ben biraz hızlı geçeceğim bu konuyu eğer becerebilirsem asıl sizi başka bazı konulara götürmek istiyorum çünkü önümüzde çok daha ciddi meseleler var vaktimiz az onun için bu üç tane başlığın sonuncusu olan kısmının biraz hızlı geçilmesi biraz zamanın darlığına bağlı olacak şimdi bilelim ki bizim üçüncü başlığımız bugünkü konumuz kavminin tepkilerine karşı Hazreti Nuh nasıl davrandı hatırlayın geçen dersi 14 başlık verdim size Kur'an'dan gelin Kur'an'ın önüne birer birer Hazreti Nuh'un kavminin kendisine söylediklerine cevap verdiğini görüyorsunuz şimdi paylaşacağım bazılarını ne demişse kavmi Hazreti Nuh cevap veriyor ama o cevap Hazreti Nuh'un kendisini aklama cevabı değil. Siz bana şöyle dediniz ben öyle değilim. Ben aslında böyleyim. Siz bana böyle dediniz ama derseniz diyin zaten yavursunuz, kafirsiniz. Deseniz de ben üzerime almıyorum falan diye böyle böyle laflar yok. Bir çaba var orada. O çabayı nereden kaynaklandığını böyle Kur'an'ın üzerinde biraz emek verip durduğunuzda yakalayabiliyorsunuz. Çaba nedir biliyor musunuz? Ya bunlar bir şeyler söylüyorlar özellikle mele takımının o iktidar sahipleri, o güç sahipleri, o mülk sahipleri bir şeyler söyleyip insanların algılarını bozuyorlar ya. Ben o algıları bozulan insanların algılarını düzeltebilirsem eğer davetin önündeki engeli kaldırabilirim. Bütün dert aslında. Allah'ın davetini onlara ulaştırmaktır yoksa Hazreti Nuh'un kendisini aklama diye bir çabası yok buna ihtiyacı da yok zaten bir Allah'ın peygamberi o ismet sıfatının sahibi emin o hiçbir şekilde bu noktada bir sıkıntısı yok hayatı tertemiz bir şekilde hayatında en ufak bir karartı yok iz yok kapalılık yok bütün bunlar zaten belli onun için Hazreti Nuh'un kendisini aklama gibi bir çabaya girmesine ihtiyacı yok onu yapmıyor zaten ama biz ayetleri birbirinden koparıp eğer okursak ne yazık ki bazen savunmacı bir dil görürüz Hazreti Nuh'da. O savunmacı dil değil de bir bütünlük içerisinde okunduğu zaman mesele anlaşılır. Onlar ne diyorsa Hazreti Nuh cevap veriyor. Verdiği cevap ise davetin önündeki engeli kaldırmak. Çok şey var ben on başlık vereceğim bugün bununla alakalı size. Ne demişti kavmi demişti ki apaçık sen bir dalalet üzeresin ataların dininden saptın şunu yaptın bunu yaptın dediler ya Hz. Nuh da dedi ki Araf suresi 62. ayette de bir dalalet sapıklık yok asıl beni bununla itham edenler de var diyor aslında bende yok ben zaten ne olduğunu biliyorum hidayete çağırıyorum sizi diyor Allah'ın dinine çağırıyorum sizi başka bir şey değil onun için bu ithamınız tutmaz diyor. Aslında verdiği cevap biraz da bu. İkincisi ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Araf suresinin 62. ayetlerin ayetinde. Ben sadece bana vahyedileni tebliğ ediyor ve size öğüt veriyorum dedi. Araf suresi 62. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Söylediğim her şey beni gönderen makamın size ulaştırmam mı istediği sözler. Allah istiyor ben ulaştırıyorum ben sizi uyarmak ve Rabbimin merhametine ulaşmanız için uğraşıyorum dedi. Araf suresi 64. ayet bakın ilk dört tanesinde bunları okuyoruz bunların inşallah siz biraz altlarını her zaman yaptığınız gibi dolduracaksınız inşallah. Beşincisi çok önemli bir şey ve birçok peygamberden bunu okuyacağız zaten şimdiye kadar da okuduk halen bundan sonra da okumaya devam edeceğiz. Ben bu davetime karşı sizden hiçbir ücret menfaat ve mal istemiyorum dedi Hud suresi 29 neden ısrarla bunu söylediklerini anlıyorsunuz zaten. Ben yanımdaki zayıf ve fakir müminleri kovacak değilim dedi Hud suresi 29 niye bunu dedi? Çünkü onlar diyordular ki kov onları onları kovarsan biz geliriz diyordular onları eğer uzaklaştırırsan bizde yer açarsan biz varız diyorlar. Ama Hazreti nokta da hayır diyordu ben sizin hakkında tam anlamıyla bilginiz olmayan meseleler hakkında cehaletle hareket eden bir topluluk olduğunuzu söylüyorum dedi Hud suresi 29. ayet. Bunu niçin söylediğini de anlamış olmanız lazım diyorlardı ya sana. Sefih takımı, ayak takımı bilgisizler sadece uyuyor. Hazreti Nuh da karşıt bir şey söylüyor. Asıl diyor sizsiniz cahil olan. Siz kendinizi iyi bir yerde görüyorsunuz da cehalet sizden aslında saçılıyor. Ben Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Gaybi biliyorum meleğim falan da demiyorum dedi. Hud suresi 31. ayet bunu da anlayın niçin? Söyledi Hazreti Hud, Hazreti Nuh çünkü onlar ısrarla böyle şeyler itham ediyorlardı. Ben azabı size getirecek değilim onu size ulaştıracak olan Allah'tır dedi. Yine hatırlayın o 14'ün son maddesi oydu. Hadi dediler Hazreti Nuh'a o zaman o kadar bizi tehdit ettin azapla gelsin o zaman azap. Hazreti Nuh da dedi ki o benim elimde değil Allah sizi tehdit ediyor ama zamanını ben bilmiyorum dedi. Ben onun dışında bir bilgiyle size gelmiyorum. Aslında çok önemli şeyler söylüyor Hazreti Nuh ama bir kere ön yargı olunca, hakikate kulaklar kapayınca bu manada bazı şeyler anlaşılmama adına inat edilince anlaşılmıyor. Sonuncusu da şu, Rabbinizden mağfiret dileyin, o da size dünya ahiret merhametini tecelli ettirsin dedi. Şu sona dikkat edin, Nuh suresi 10. ayet. Rabbinizden mağfiret dileyin o da size dünya ahiret merhametini tecelli ettirsin dedi. Ahiretteki merhamet belli dünyadaki merhamet ne ki Hazreti Nuh buna dikkat çekti. Bunun devamında okuyoruz ayetlerde. Rabbinizden mağfiret dileyin dedi Hazreti Nuh. Dileyin ki size bol bol yağmurlar yağdırsın mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın size bahçeler ihsan etsin ve size ırmaklar akıtsın bakın vaat edilenler hep dünyada bunun da önemini yine biz Kur'an'ın içerisindeki bütünlükten anlarız niye özellikle Hazreti Nuh birçok peygamber dünyevi anlamda bir vaatle gelmez peygamberlerin genel anlamdaki uslubuna mesajlarına aslında çok da uygun bir şey değil burada Hazreti Nuh'un yaptığı peygamberlerin çoğu Dünyada bir iktidarı hedeflemezler Müslüman olursanız şöyle şöyle menfaat elde edeceksiniz şöyle başarılar olacak böyle bir şey yok Müslümanların bu manada ona iman edenlerin bütün karşılıklarının ahirette olması yönünde genel bir mesaj var Hazreti Nuh'ta o var zaten ama özellikle burada dünyevi anlamda da bir şeyler var Nedenini biz yine incelediğimizde ayetlerin içerisinden o bütünlüğün içerisinden bulmaya çalıştığımızda çok önemli bir ince nokta yakalıyoruz benim güzel kardeşlerim. Ne dediler o mele takımı o güç sahipleri sadece ona ayak takımı inanıyor fakirler inanıyor oradaki o iddiayı Hazreti Nuh böylelikle çürütmek istedi hayır dedi. İslama girmek, iman etmek insanı fakirleştirmez. Bilakis bu din sadece fakirler için gelmiştir mantığı yanlış bir mantık. Eğer iman ederseniz bu imanınızda da istikrar sağlarsanız Allah size dünyevi anlamda da bunları vaat ediyor. Bol bol yağmur vaat ediyor, ırmaklar vaat ediyor, bahçeler vaat ediyor. Dünyevi anlamda da rahatlık vaat ediyor dolayısıyla zenginlik vaat ediyor. Ama buradaki Hazreti Nuh'un bu söyleminin altında yatan o hakikati ne olur kaçırmayalım. Onların iddialarına aslında verilmiş bir cevap. Dolayısıyla biz meseleyi okurken bir bütün olarak okuduğumuzda alacağımızı alıyoruz. Peki ne oldu benim güzel kardeşlerim? Hz. Nuh ne yaptıysa olmadı. Ne yaptıysa bir türlü kavmini hidayete taşıyamadı ve ne yazık ki onun daveti kavminin tuğyanını arttırdı. Bir yerde tuğyan artarsa arkasından tufan gelir. Bir yere tufan gelirse oraya helak ulaşır. Bir yere helak ulaşırsa o beldenin salih insanları için Allah bir necat gönderir. Ne olur şu üç cümleyi iyice bir zihnimize kaydedelim. Çünkü bu sünnetullah. Aslı Allah'ın yasasını konuşuyoruz şu anda. Bir yerde tufyan artarsa Tufan gelir çünkü tuğyanla geliyor aslında tufan öylesine değil bu tufan o tufan tuğyanın aslında bir karşılığı ne olduğuna da geleceğiz şimdi bir yere tufan gelirse eğer oraya helak ulaşır Allah helak eder orayı eğer bir yere helak ulaşırsa o beldenin salih insanları için Allah bir necat gönderir nedir o necat Nuh aleyhisselam'da gemidir başka kavimlerde başka şeylerdir ama netice itibariyle eğer helak gelecekse bir topluma Allah o beldenin salih insanlarını mümin insanlarını o helaka karşı korur o dün gemi olur yarın başka bir şey olur bugün başka bir şey olur ama netice itibariyle bir şey olur ve o helaktan kurtarır Allah mümin kullarını şimdi de var zaten Allah bizi de kurtarsın inşallah şimdi benim güzel kardeşlerim nedir tuğyan tuğyan ne ki arkasından tufana getiriyor tuğyan biliyorsunuz tahi kökünden gelen tağut da aynı kökten zaten bir kelime ve Kur'ani bir kavram ben sizi fazla böyle dilsel izahlarla yormadığım için aklınızda kalsın diye bu tanımları veriyorum tuğyan şu aslında Doğru yoldan sapmak, ahlaki ölçülere riayet etmeyip azmak, Allah'ın sınırlarını ihlal edip taşkınlık yapmak, zulüm, haksızlık ve tecavüzleri arttırmak, aşırı tüketime düşmek, dengeyi bozmak, ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmak. Allah aşkına şunlara bir bakın ve biriniz kalksın içinizden bana desin ki şunlardan bir tanesi bugün yok. Bu tuğyan bu işte ve bugün tuğyan varsa eğer tufan da geliyor arkasından. Bunların hepsini ve bunların daha ötesini bugün insanlık yaşıyor. Sadece insanlık yaşasaydı yine paçayı yırtmıştık biz. Ama bugün İslam beldeleri, İslam coğrafyaları, Müslümanların yaşadığı beldeler daha fazlasını yaşıyor. Alın bir dünya haritasını elinize önünüze koyun. Müslümanların yoğunlukta olduğu beldelere bir bakın. Bakın bakalım doğru yoldan sapmak yok mu orada? Ahlaki ölçülere riayet edip azmak yok mu oralarda? Allah'ın sınırlarını ihlal edip taşkınlık yapmak yok mu oralarda? Zulüm, haksızlık ve tecavüzleri arttırmak yok mu oralarda? Aşırı tüketime düşmek, dengeyi bozmak, ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmak yok mu? oralarda bunların hepsi var varsa eğer bizi korkuya düşürmeli ki tuğyan varsa eğer tufan gelecekse arkasından o tufana karşı tedbir alınması gerekir çünkü tufan helak şu anda biz o tufanı yaşıyoruz yine biz aletlere takıldığımız için görmüyoruz zannediyoruz ki Tufan dediğimiz zaman Hazreti Nuh zamanındaki gibi yerin göğün kapıları açılacak, sular fışkıracak, bir şekilde seller coşacak, sulara gömülecek dünya. Hayır Allah her zaman o helaki farklı gönderir. Bugün ümmeti Muhammed'e özellikle gönderdiği helak bilmem kabul eder misiniz etmez misiniz şükürsüzlüktür. Bu kadar nimetin içerisinde Müthiş bir küfranın nimet içerisindeyiz şu anda müthiş bir tatminsizlik var kimse halinden memnun değil kimse iç huzuru dediğimiz sükuneti yakalamış değil herkes geriye dönüp baktığı zaman yaşadığı dünyanın yaşadığı hayatın öncesini özlüyor on sene önce yirmi sene önce otuz sene önce biz çocukken ah biz gençken deyip o günleri özlüyor şu anda İçinde bulunduğumuz ve hayal bile edemediğimiz imkanlara nimetlere mazhar olmuş olmamıza rağmen inanılmaz derecede bu noktada sükunetimizi iç huzurumuzu kaybetmemiz aslında üzerimizde manen bir helakın olduğunun işaretidir zaten aleyhissalatü vesselam efendimiz de o kutlu beyanlarında Ahir zaman dediği şu zamanı bize tarif ederken şükürsüzlüğün umumi bir belaya dönüşeceğine dair de bize haberini vermişti. Ve şu anda biz bunu yaşıyoruz. Hepiniz çoluk çocuk sahibisiniz gençler de var içimizde onlar da bunları üzerlerine alsınlar. Eskiden bir çift ayakkabıya tatmin olan genç şimdi olmuyor. Kimse bir elbise aldığı zaman sevinmiyor çünkü daha fazlası var. Kimse bu noktada bazı şeylerin mutluluğunu yaşayamıyor. Sevgiler eski sevgi değil. Özlemler eski özlem değil. Duygular eski duygular değil. Düşünceler eski düşünceler değil. Bu eskiye karşı bir özlem değil. Aa ne o günlerdi deyip sizi nostaljiye falan çağırıyor değilim. Benim derdim anı daha iyi bir şekilde geçirmek için bunlardan ibret almaktır. Ama bugün umumi anlamda böyle bir... Helakla karşı karşıyaysak şükürsüzlük bir şekliyle hayatlarımızı eğer bizim kuşatmışsa bize bir gemi lazım. Nuh'a lazım olan gemi Nuh aleyhisselamı ve iman edenleri kurtaran o geminin aynısının bize de ihtiyacı var ki bizi de bu tufandan kurtarsın. Peki benim güzel kardeşlerim nedir bizim gemimiz? Ben sizi bir gemiye çağırıyorum ama bu gemi. Cüdi'de mi Arafat'ta mı Tevrat'taki ifadesiyle Ağrı Dağı'nda mı kalıntıları olan bir gemi değil. Yarın öbür gün bulunsa diyelim ki bir gemi ve Nuh'un gemisi diye bize takdim edilse gidip o gemiye binecektik değiliz. Nuh'un gemisi peygamberin davetine uymaktır. Eğer biz peygamberin davetine uyarsak biz Nuh'un gemisindeyiz. Bunun tahtadan, bunun levhadan, bunun denizin üzerinden olmasından alakası yok bu işlerin o sadece orada bir mesaj aslında bize veriyor o gün oydu yine dediğim gibi aletlere takılmadan yasalar üzerinden meseleyi anlamak durumdayız peki nedir bizim gemimiz ben biraz somutlaştırayım ki zihinlerimizde iyice otursun bizim gemimiz şu benim güzel kardeşlerim şahsiyeti kıvamı ermiş bir şekilde Hiram'ız bu birincisi bir daha döneceğim bunlara İçinde sükunet bulduğumuz evlerimiz bu ikincisi bedenlerimizin ihyasını sağlayan mevzilerimiz bu üçüncüsü kalplerimizin imarını sağlayan mabetlerimiz bu dördüncüsü akıllarımızın inşasını sağlayan mekteplerimiz bu da beşincisi bunlardan bir tanesi değil ama mesela ben bir tanesini yakaladım. Tamam ben bunu buldum diğerleriyle benim işim yok. Hayır asla bu beşinin hepsinin olması gerekiyor. Beş tanesi aslında gemidir bugünkü dünyada. Neydi birincisi? Şahsiyeti kıvama ermiş bir şekilde kendi hiramız. İç dünyamıza çekilmek, ruh hayatımızı imar etmek, manevi dünyamızı kurabilecek vesileleri zorlamak kendi hiramızdır. Bu ancak şahsiyetini bir yönüyle kıvama erdirmiş insanların yapacağı bir şeydir. Ama burada bir şey var bakın ben buna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi umumi bir şey yayıldı insanların içerisinde özellikle gençlerde bu son dönemlerde olan şeylerden de dolayı müthiş bir bireysellik topluma enjekte ediliyor. Bu din cemaat dinidir. Biz eşhedü diyerek dine giriyoruz. Dine girer girmez imandan sonraki en büyük hakikat namaz namazımızı kılarken Fatiha'da nabudu diyerek meseleyi devam ettiriyoruz. Ben diyerek başladık biz diyerek devam ettiriyoruz. Çünkü bu din bu cemaatle olabilir cemaatsiz olmaz zaten bu. Bu A cemaati B cemaati değil benim kastım İslam cemaati. Nereden olursa olsun la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesin dahil olduğu İslam cemaati. Asıl olan da bu zaten. Ama ne olursa olsun kendi Hira'mıza ihtiyaç var. Bazen kendi iç dünyamıza çekilmek durumundayız. Zaten onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hira'nın devamı sayılan Ramazan günlerinin sonları son 10 günleri itikaf günleri diye bilinen o günlerde itikafa çekiliyor. Orası aslında bir Hira bizim de ona ihtiyacımız var. Bazen böyle geri çekilip kendi iç dünyamızı imar etme adına bir gay gayret. İkincisi tufan varsa eğer bizi tufandan koruyacak en önemli yer içinde sükunet bulduğumuz evlerimizdir. O evlerimiz yoksa eğer Allah bizlere yardım etsin. Vallahi işimiz zor. Eğer evde sükunet bulamıyorsak ev bize bu imkanı sağlamıyorsa hanımımızla çocuklarımızla bu noktada bir havayı yakalayamıyorsak bu büyük bir imtihan. İmtihanı böyle olan kardeşlerime Allah yardım eylesin. Ama netice itibariyle Nuh'un gemisinin bugünkü dünyada bizim dünyamızdaki karşılığının ikinci ayağı budur. İçinde sükunet bulduğumuz evlerimiz. Üçüncüsü bedenlerimizin ihyasını sağlayan mevzilerimiz. Nedir bunda kastım biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? helal lokma adına gayret içerisinde olduğumuz yerler bizim mevzilerimiz helal lokmayı biz bugün nafakamızı elde etmek kimseye boyun eğmemek kimsenin eline bakmamak alın teri ki en şerefli en izzetli en yüce terdir o ter o terin getirdiği güzelliklerle hayatını idame ettirmek bedenlerimizin ihyasını sağlayan mevzilerimizdir bu bir iş yeri olabilir pazarda bir tek şey olabilir tahta olabilir fark etmez. Bir fabrika olabilir bir yerde çalışıyorsundur oradaki yerin olabilir fark etmez. Helal ve meşru dairede yaptığın o manadaki gayret senin mevzindir bedenlerin ihyasını sağlayan mevzilerimizdir. Dördüncüsü kalplerimizin imarını sağlayan mabetlerimiz. Beytullah'ın şubesi olan camilerimiz, mescitlerimiz buradan kastım. 5 vakit namaz seni bu noktada katlerine imar sağlayan bir imkan. İşte imama kızdın, cemaate kızdın, bilmem neye kızdın, şudur budur bir sürü bahane. Onların hepsi şeytanın bizi ay ayartmaları. Şeytan bizi kandırıyor hiç. Kendi kendimizi kandırmayalım. Ne olursa olsun cemaatle namaz ne olursa olsun Camide namaz caminin içerisinde cemaatle bu manada bu havayı tatmak kalplerin imarı açısından önemli bir şey. Özellikle bugünkü tufanın içerisinden kurtulacağımız sefinetün Nuh'a ait bir parça oda. Sonuncusu da akıllarımızın inşasını sağlayan mekteplerimiz. Bunlar bizim vakıflarımızdır. Bunlar bizim derneklerimizdir. Bunlar bizim ilim meclislerimizdir. Fark etmez ama akıllarımızın İnşasını sağlayan mekteplerimiz bu beş taneden bir tanesine sarılsam mesela diyelim ki ben tamam hadi diyelim kendime hira buldum içinde sükunet bulduğumda bir evim var bir de benim kendime ait bir iş yerim var oradan da helal lokmayı kazanıyorum şu iki tanesine ihtiyacım yok gemi su alır devam ettiremezsin onu ve o sen, senin için sefinetin necat olmaz bir müddet sonra bir şekliyle o yaralanır. Ve sana zarar vermeye başlar. Sana vermese çoluk çocuğuna zarar verir. Çoluk çocuğuna zarar vermese sevdiklerine zarar verir. Çünkü bu bir bütün, bu bir gemi ve bir geminin beş tane diyelim ki katı var ya da beş tane yeri var neyse bu beşinin birlikte olması gerekiyor. Bunlardan hangisi bizde eksikse benim güzel kardeşlerim ne olur tamamlayalım. Tufan çok şiddetli, çok. Keşke size şöyle bir müjde verseydim yakın bir zamanda tufan bitecek bahar gelecek diyemiyorum onu. Görünen o ki ümmetin baharı biraz daha ötelerde ve önümüzde bizi bekleyen daha büyük büyük tuğyanlar ve büyük büyük tufanlar var. O halde bunun sağlamlaştırılması lazım ki yarı yollarda kalmayalım helap olanlardan olmayalım. Bir şekliyle nefessiz kalıp da ayakta kalmama gibi bir duruma düşenlerden olmayalım. Allah'ın bize emanet ettiği şu bedeni bize emanet olarak yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına bir gayret vermiş olalım. Allah hepimizi bu noktada gayret içerisinde olanlardan eylesin ve saydığımız ve bize gemi olarak emanet edilen o alanlara da sahip çıkanlardan eylesin inşallah. Arttı Hazreti Nuh'un karşısındaki kavminin tuğyanı. Arttıkça ümitler azaldı. Ve en sonda o dediğim yakarış ortaya çıktı. Feda Rabbihu enni mağlubun fentasir. Dedi ki ya Rabbi ben mağlup oldum. Artık bana yardım eyle dedi. Bu yakarışın arkasından Rabbi Nuh'a dedi ki senin kavminden inanmış olanlardan başkası Bundan sonra inanmayacak kalem kırıldı artık onların yapa geldiklerine üzülme artık senin onlarla işin yok şimdi sen gözetimimizin altında gözlerimizin önünde sana bildirdiğimiz gibi yani vahyettiğimiz gibi gemiyi yap zulmedenler haddi aşanlar hakkında da bir daha bana başvurma dönüp bir daha bana geriye bir şey söyleme artık bitti iş tamam tamam oldu bundan sonra çünkü onlar artık boğulacaklar. Sana bu benim vahyimdir diyerek Rabbimiz bu vahyi Hazreti Nuh'a iletti. Hazreti Nuh bu vahyi aldıktan sonra tamam artık emir gerçekleşti ve gemi yapılacak. Ve geminin nasıl yapılacağına dair Rabbimiz ona sözü de söyledi. Sen gözetimimizde yapacaksın. Bizim gözlerimizin önünde bizati yaptıracak olan Allah. Çünkü Hazreti Nuh'un yaşadığız yer... Denize yakın bir yer değil, gemiciliği bilen bir kavim değil. Böyle bir tecrübesi yok Hazreti Nuh'un. İlk kez böyle bir emir alıyor. Adeta Cenab-ı Hak ona adım adım o gemiyi yaptıracak. Şimdi ben ayetleri tabi okuyorum. Siz de okuyorsunuz. Defaatle bu kıssayı da okuduk belki. Ama böyle yoğun okumadığımız zaman bazı şeyleri kaçırıyoruz. Ben Kur'an'da Nuh'un gemisiyle alakalı bu kadar ayrıntı olduğunu inanın ki bu dersler vesilesiyle öğrendim. Nasıl bir gemi yaptırılmasını istedi biliyor musunuz Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a? Büyüklüğü şu kadar arşındır, boyu şu kadardır, eni şudur. Tevrat'ın tefsirlerinde bunların ayrıntıları var. Bizim onlarla işimiz yok şu anda. Daha büyük bir şey var ortada. Rabbimiz Kur'an'da bakın ayetleri de burada söyleyeceğim şimdi size. Beş tane önemli özelliğinden bahsediyor yapılan geminin birincisi Allah'ın gözetiminde ve onun yönlendirmesiyle yapılan bir gemi bu Hazreti Nuh'un kendisinin yaptığı bir şey değil Allah'ın gözetiminde yapılan dedim ya Hazreti Nuh'un böyle bir tecrübesi yok. Ama netice itibariyle Rabbimiz diyor ki bizim nazarımızda bizim gözetimimizde sen yap bu manada zaten ne söylenecekse söylenecek. Bakın ikincisine, birincisinin ayetini gördünüz. Hud suresi 37. ayet. İkincisi çivilerin levhalara ve tahtalara çakılarak yapıldığı bir gemi. Kamer suresi 13. ayet. Rabbimiz bunu söylüyor. Nuh da levhalardan, tahtalardan yapılmış çivilere Yapı, çakılmış bir gemiye bindirdik. Kamer suresi 13. ayet. Niye bu ayrıntıyı veriyor biliyor musunuz Rabbimiz? Bu bir ayrıntı yani geminin mahiyeti ile ilgili bu bilginin bize ne faydası var? Belki bu manada çok şey söylenir de Allahu alem ben iki şeyin olduğuna inanıyorum. Birincisi gemi ile alakalı bir bilgi ortaya koyarak tarihe not düşmek istiyor Rabbimiz. Şahit olsun. Nuh'un o gemisi tarihe tarihte Nuh'a şahit olsun ki o zaman yapılan gemi böyle bir gemi. Levhalara tahtalara çiviler çakılarak çiviler takılarak yapılan bir gemi. Tefsirlere bakın bu kelimelerin ne anlamlara geldiğine dair bilgileri aldığınız zaman çok daha iyi anlayacaksınız. İkincisi de şu geminin cinsi nazara verilerek sonrakilerin. Kafasında yanlış bir algının oluşmasını önlemek istiyor Rabbimiz. Nasıl bir şey? Kutsal bir gemi değil ya gökten indirilen bir gemi değil. İnsan emeğiyle yapılan bir gemi. İnsanın emeği var orada alın teri var ama netice itibariyle Allah'ın gözetiminde. Dolayısıyla özellikle mahiyete ait bilginin verilmesinin böyle önemli bir mesajı var. Üçüncüsüne gelin. Canlıların hepsinden iki cinsten alınarak yüklenen bir gemi. Gemi bitince ne dedi Rabbimiz? Al dedi canlılardan birer cins. Erkeğinden dişisinden. Her birinden bir çift. Peki bu nasıl bir gemi Allah aşkına bu kadarını alacak? Şimdi bakın araştırın çok ilginç bilgilere rastlayacaksınız. Bu dursun yine bulunan işimiz var. Sadece kuşlardan bir miktar göstereyim bakın size bunlardan birer cins aldığını düşünün Hazreti Nuh'un e yetmedi bunlardan da alacak bu da yetmedi bir de bunlardan alacak bu da yetmeyecek tabi daha devamı var bunlardan alacak şu anda bilimsel araştırmalar hayvanların adedini ne kadar veriyor biliyor musunuz? 20 milyon ile 100 milyon arasında 20 milyon çeşit hadi biz en alttan konuşalım 20 milyon 20 milyondan vazgeçtik biz 1 milyon diyelim 1 milyondan da vazgeçtik 10 bin diyelim ya 10 binden vazgeçsek 1000 bin olsa 2 cins 2000 tane nasıl bir gemi olacak Allah aşkına geminin büyüklüğünü tahayyül edebiliyor musunuz? Şimdi bunun içinden çıkamayınca bazı müfessirler bazı araştırmacılar şöyle bir yol buluyorlar. Diyorlar ki herhalde gemiye alınanlar sadece evcil hayvanlar. Onlar lazım Nuh'a onun için onları aldı. Bu çok doğru bir bilgi değil. Sonra ayet sadece bize hayvanlardan aldı demiyor. Canlılardan aldı diyor. Canlılar deyince... Bitkileri de bizim bu işin içerisine dahil etmemiz gerekecek dolayısıyla mesele çok ciddi bir mesele ne çıkar ne olur nereye gider bu iş bu iş bizim işimiz değil İnşallah Müslüman arkeologlar coğrafyacılar bu işi kendine dert edinenler çok daha ciddi bir biçimde meselenin üzerinde duracaklar. Ve işin çok daha farklı boyutlarıyla bu iş ayetler adına ortaya çıkanlardan ortaya çıkacak. Ve biz biraz daha detaylı bilgilere sahip olmuş olacağız. Ama biz ne olursa olsun o gün yaratılmış olan hayvanlar desek canlılar desek yine çok ciddi bir biçimde bir büyüklüğe sahip olduğunu çıkarabiliyoruz geminin. Yani gemi bu kadar eğer büyük olmasaydı bu canlıları içerisine alacak bir noktada zaten olmazdı. Buradan bir tartışmaya da bir cümleyle temas etmek istiyorum. Bazen arkadaşlar bana kızıyor hocam aklımızda olmayanlarda da sen aklımıza sokuyorsun, kafamızı karıştırıyorsun falan. Kafa karıştırma falan değil. Bunları duyuyorsunuz. Şimdi bilgiye erişim kolay, herkes konuşuyor. Doğrusunu en azından biz bilelim de netice itibariyle sahih bilgiye ulaşmış olalım. Genel itibariyle Hz. Nuh'un tufanı konuşulduğunda bu tufan yerel bir tufan mı, küresel bir tufan mı da tartışılıyor? Yani sadece Hz. Nuh'un ve kavminin yaşadığı bölgede mi, o bölgenin içerisinde olan bir tufan mı yoksa dünyanın tamamına mı? Bununla alakalı aslında ayetlerde mesajlar var. En önemli mesajlardan bir tanesi de budur. Eğer tufan yerel bir tufan olsaydı, Hazreti Nuh nereye gitseydi orada canlılar olurdu zaten. Niye canlılardan alsın ki gemiye? Demek ki Rabbimiz bunu dediğine göre hayat bitecek tufanla yeniden bir hayat başlayacak. O yeniden hayata dair o canlılar ihtiyaç olacağı için Hazreti Nuh'a böyle bir emir verilmiş oldu. Tabi bununla ilgili başka karineler de var deliller de var Kur'an'ın içerisinde siz onlara bakarsınız. Dördüncüsü nasıl bir gemi sayıları az da olsa iman edenlerin bindiği ve günlerce içinde kaldığı bir gemi Hud suresi 41. ayet. İman edenlerin sayısı ne kadar bilemiyoruz 7 diye sayı veriliyor 10 veriliyor 15 veriliyor 20 veriliyor 70 veriliyor en fazla bu kadar veriliyor 100 diye veren rakamlar da var Hadi biz ortalama bir rakam desek Hz. Nuh'un oğulları da var gelinleri de var biliyorsunuz onların içerisine ona bir dahaki ders değineceğiz zaten Netice itibariyle az sayıda iman eden var orada ve o gemide var şimdi hayvanlar var eğer alınmışsa başka canlılar yani bitkiler var insanlar da var dolayısıyla gemi öyle bir biçimde tasarlanmış olması gerekiyor ki o insanlar günlerce yolculuk yapacaklar insani anlamda ihtiyaçları var o ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir gemi olması gerekiyor bu da aslında işin nereye vardığına dair önemli bize bir bilgi veriyor biz Kur'an'dan bir bilgiyi okuyoruz benim güzel kardeşlerim aslında Allah'ın kitabının Eşsizliğine ait çok güzel ayrıntılar var bazen kelimeler içerisinde. Mesela Hud suresi 40. ayette Rabbimiz Hazreti Nuh'a diyor ki İhmil fiha gemiye onları yükle. Çünkü yüklenecek olanlar hayvanlar canlılar neyse. Ama siz binin derken irkebu fiha diyor. Hadi binin diyor. Kelimeler o kadar güzel seçilmiş o kadar güzel seçilmiş ki Sadece o kelimeler üzerinden bile siz diyorsunuz ki Allah'ın kelamıdır Kur'an. Dolayısıyla buradaki o ayrıntıları gözden kaçırmadan bizim meseleye bakmamız lazım. Şimdi geldik sonuncusuna nasıl bir gemi tufanın şiddetine ve dağlar gibi dalgalara karşı sağlam olan bir gemi. Hud suresi 40. ayet. Dağlar gibi dalgalar olduğunu bizatihi Kur'an'dan okuyoruz zaten şimdi geleceğiz o ayete. Nasıl bir gemi ki dağlar gibi dalgalara karşı sağlam olacak dağılmayacak batmayacak yıkılmayacak böyle bir gemi olacak böyle bir gemi olmasına dair bazı bilgileri Kur'an'dan okuduğumuzda yine bize batı tarihinin modern tarihin ne diyecekseniz adına şimdiye kadar telkin ettikleri şeyin Kur'an tarafından yerle bir edildiğine şahit oluyoruz. İnsanlık bir şey bilmiyordu süreç içerisinde öğrendi. Aziz kitabımız hayır diyor. İnsanlık işin başında Adem'le zaten çok şey biliyordu. Nuh aleyhisselam da bunun bir örneği. Nuh'un eriştiği yer, onun eriştiği bilgi, onun eriştiği ilim, o erişilen ilmin ortaya çıkardığı şeyler de bunun en büyük işareti. O işaretlerden bir tanesi de işte bu gemidir. Niye gemiye ayet dedi biliyor musunuz? Kur'an işte bunların üzerinden verilen mesajlardan dolayı. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir uykularınız açılsın. Çok önemli bir noktaya geldim. Bir soru soracağım hepiniz cevap vereceksiniz zaten. Arapça gemi nedir? Sefine. Peki Rabbimiz niye sefine demiyor da burada başka bir kelime kullanıyor? Kullanılan kelime fülk. Sefine değil. Niye sefine değil diye baktığımız zaman yine tekrardan kelamullah diyoruz. Başka da hiçbir şey söylemiyoruz. İbni Atiye isimli meşhur bir müfessirimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Dil üzerinde inanılmaz bir seviyesi var. Şöyle bir tespiti var. Kur'an'dan bir kelimeyi çekin çıkarın. Sonra dünyanın bütün dilcilerini, belagat alimlerini, fesahat alimlerini toplayın. O çıkardığınız kelimenin yerine daha uygun bir kelime bulamazsınız. Allah'ın kelamı bu zaten. Allah'ın kelamı bu. Rabbimiz çok rahat bir biçimde sefinederi çıkardı işin içerisinde ve biz de anlardık. Bakın biz gemi diye tercüme ediyoruz. Ama fulk diyorsa eğer var bunda bir şey ya var ya var. Orada bir kelimeyi Rabbimiz kullanmışsa eğer niye bilineni değil de onu kullandığına dair bizim bir meraka meseleyi vardırmamız lazım. Merak da ilmin hocasıdır. Merak edip arkasına düşüp bu bilgiyi bir şeklinde bulmamız lazım. Şimdi bulalım o zaman. Kur'an'da gemi anlamında kullanılan fül kelimesi 23 yerde geçiyor benim güzel kardeşlerim. Bir tanesi de Yasin suresinde hemen ayeti hatırladınız siz. Doğrudan bu 23'ün 7'si Nuh Aleyhisselam'ın gemisini bize anlatıyor. Enam 64, Yunus 73, Hud 37, 38, Mü'minun 27, 28, şu ara 119. Birinde de Yunus Aleyhisselam'ın gemisidir biliyor musunuz? Yunus Aleyhisselam'ın o görevden kaçtıktan sonra bindiği gemi de Fulk diye isimlendiriliyor. Diğerleri de sözlük anlamına uygun bir biçimde kullanılıyor. Geminin bilinen karşılığı sefine onu da Kur'an kullanıyor ve dört yerde kullanıyor. Üçü Hazreti Musa'nın kıssasında Hazreti Musa'nın Hızır aleyhisselamla olan o şeyini hatırlayın yolculuğunu. Kevz suresi 71-79 79'da bir tane daha var üç ayette kullanılıyor. Bir yerde de Ankebus suresi 29'da ashab Sefine diyerek Nuh aleyhisselamın kavmi kastediliyor. Orada ashabu sefine demesi yolcularla alakalı, gemi ile alakalı değil. Ashabu sefine yani geminin yolcuları anlamında zaten anlaşılıyor. Peki ne fark var fulk ile sefine arasında? Çok önemli farklar var. Ben birkaç tanesini vereceğim sadece size. Fulk umumi anlamda gemidir, bir özel bir isimdir, bütün gemi cinslerini kapsar. Sefine ise hususi anlamda bir gemidir. Sefine deyince aslında bilinen bir gemi ve birkaç gemi zihinde çağrışır. Ama Rabbimiz konuşuyor ve kitabında fulk diyor. Çünkü o geminin farklı bir gemi olduğunu bizim nazarlarımıza vermek istiyor. Fulk kelimesi hem tekil hem ikil hem çoğul olmak üzere hem de müzekker müennes gelebilen bir özelliğe sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Takılmayın cinsine demek aslında. Takılmayın. Orada başka bir şey var çünkü. Fulk gemi, fulk deyince yani gemi fulk şeklinde gelirse yuvarlak ve dairesel yapılan gemiler için kullanılır. Sefine ise dikdörtgen şeklindeki gemiler için kullanılır. O zaman neyi yakaladık buradan? Hazreti Nuh'un gemisi dikdörtgen bir gemi değil. Yuvarlak bir dairevi şeklinde olan bir gemi ki içine girenlere de uygun bu. Bu manada önemli bir mesajı da aldık. Asıl bizim için en önemli noktaya geldik benim güzel kardeşlerim. Fulk şeklinde isimlendirilen gemiler geniş, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksektir. Denizleri yararak hareket ederler. Enerji ile çalışırlar bir enerjiye sahiptirler sefine ise daha hantaldır daha basittir yani denizlere derinden değil yüzeysel bir biçimde gider anladık mı aziz kitabımız niye fülk dedi Allah kendisinden ebeden razı olsun büyük müfessirimiz el malılı hamdi yazır ayetlerde geçen fareten nur ifadesini kazan kaynadı Çoğu o kazan kaynamayı yerden suların kaynaması olarak anlıyor ama elmalılı hamdi yazır hayır diyor. Fareten nur geminin ocağı yandı anlamındadır. Bu gemi yelkenli bir gemi değil dalgalara dayanabilecek kadar sağlam ve kendinden buharı olan kendinden ocağı olan bir gemidir. Günlerce süren yolculuğa ancak böyle bir gemi dayanabilir diyor. Allah'u alem ama Gerçekten Kur'an'ın bütünlüğüne de uygun bir şey niye bunun özellikle ben üzerinde duruyorum neden derdim ne derdim şu benim Rabbimiz insanlığı yaratırken Adem aleyhisselamı en güzel bir biçimde yarattı bizimle başkalarının tarih anlayışı arasında fark var ben o farkı şimdi size bir çizmek istiyorum getirmedim burada göstereyim. Bizim tarih anlayışımız dairevidir şuradan başlar döner döner döner döner döner başladığı noktaya gelir. Ve biz Adem aleyhisselamın başladığı noktaya geldiğimiz zaman dünyayı bitirmiş olacağız. Ama başkalarının tarih anlayışı böyle insan bir şey bilmiyordu tekerleği buldu işte şöyle oldu böyle oldu o hikayeleri biliyorsunuz o hattidir böyle düz bir çizgi içerisinde ve teknolojiyle izah ederler. İlmin teknoloji ile alakası yok ya bu aletlerle alakalı bir şey. Dolayısıyla biz bir kere bilelim böyle bir dairevi bir tarih anlayışı içerisinde İslam tarihini bize anlatıyor. Bunu bildiğimiz zaman o zaman Hazreti Nuh'un aslında o gün daha insanlığın ikinci atası olarak isimlendiriyoruz biliyorsunuz. O noktadayken bile böyle bir seviyeye varmış olması bizim mesele üzerinde daha farklı bir biçimde durmamızı sağlayacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim nasılsa yapıyor Hazreti Nuh Allah'ın gözetiminde bizim nazarımızın altında ve vahiyimizin direktifleri çerçevesinde diyor ya yapıyorlar insanlarla da bağlarını kesmişler çünkü ayet söyledi zaten artık bundan sonra onlarla uğraşma dedi İşlerine odaklandılar ama durmuyor inkarcılar geliyorlar alay ediyorlar diyorlar ki ey Noh, bizden ümit kestin şimdi marangozluğa döndün işte bizden artık bir şey çıkmayacağını anladın şimdi bunu yapıyorsun diye dalga geçiyorlar tamam hadi diyelim ki gemiyi yaptın su nerede ya deniz mi var ki burada sen ne yapacaksın bu koca gemiyi deyip dalga geçiyorlar Hazreti Nuh ve ona iman eden bir avuç insan ise işlerine bakıyor işlerine bu ne nasıl bir mesaj veriyor bize ya işinize bakın diyor Rabbimiz İşinize bakın ya. Her konuşana laf ulaştırmayın laf yetiştirmeyin sizi her engellemeye çalışana cevap verirseniz işinizi aksatırsınız. Sizin işiniz var ya tebliğ diye davet diye bir sorumluluğunuz var. Bu memleket için diyelim mesela biz şu anda bu memleketin 83 milyonundan sorumluyuz. Yarın öbür gün Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman da hepimiz birer birer bu noktada sorguya çekileceğiz. Şimdi bize Allah bu manada sen niye davet sorumluluğunu yapmadığın zaman Ya Rabbi ne yapayım ben sosyal medyada mücahitlik yapıyordum. Kim ne diyorduysa ben de ona cevabı yatır yapıştırıyordum. Vakit kalmadı onun için böyle oldu desek yırtamayız paçayı. Bize aslında burada Hazreti Nuh'un ve ona iman etmiş bir avuç insanın verdiği bir mesaj var. Bırakın diyor. İşinize bakın sizin işiniz belli Allah size bir hedef koydu o hedefinizi gerçekleştirin. Alay ediyorlar alay ediyorlar onları çekmeye çalışıyorlar ama Hazreti Nuh ve ona iman edenler hiçbir şekilde eyvallah etmiyor ve onların oyunlarına gelmiyor. gelmiyor. Ama artık dayanamayacak bir noktaya gelince Hazreti Nuh dedi alay edin bakalım yakın bir zamanda göreceğiz bakalım kim kiminle alay edecek son güne gülen iyi güler dedi Hazreti Nuh ama yine o son gün kavmi için yandı Hazreti Nuh alay etmedi onlara ha oh oldu hadi boğulun gidin geberin gidin falan demedi yine bir peygamber şefkatiyle yandı yüreği o gün onlar alay ettiler Hazreti Nuh da dedi ki siz alay edin yakında Allah'ın azabı geldiğinde görürsünüz o zaman kim alay edecek belli olur dedi ama o gün geldiğinde Hazreti Nuh alay edenlerden olmadı. Ancak alayların ardı arkası kesilmeyince Hazreti Nuh dayanamadı. Ellerini açtı ve bir peygamber duası ortaya koydu. Bir peygamber duası. Ve kâle Nuhun Rabbi la tezer alel ardi minel kâfirîne deyyâra. Dedi ki Nuh ey Rabbim. Kafirlerden yeryüzünde bir tane bile bırakma. Hepsini yok et dedi. Bir tane canlı bile kalmasın. Sonra dedi ki devamında çünkü sen onları eğer bırakırsan saptırır kullarını. Yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğururlar ve yetiştirirler. Allah da kabul etti duasını ve yeryüzünde bir tek inkarcı bırakmadı. O inkarcıların içerisine Nuh'un oğlu da girdi. Ama Nuh aleyhisselam bu bedduayı yaparken acaba son anda Allah benim oğlumun kalbini imana çevirir mi diye bir ümidi vardı. O ümidin olduğunu biz anlıyoruz buradan. Ama burada bir şey söyleyeceğim size benim güzel kardeşlerim. Bakın bu tablo sizin zihninizde bir yerde dursun. Bir taifa hatırlayın Allah aşkına. Taşlandı mı sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandı. Kanrevan içerisinde mi? Kanrevan içerisinde Cebrail yanında dağlara hükmeden melekle beraber geldi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna? Geldi. Ne dedi efendimize? Rabb'in diyor ki eğer istiyorsa şu iki dağı, şu iki azgın kavmin üzerine geçireyim ve işi bitireyim. Nuh aleyhisselamdan almış dersini sallallahu aleyhi ve sellem almış almış alacağını hayır diyor hayır bakın onların soylarını bile kurut dedi Nuh aleyhisselam ama aleyhissalatü vesselam efendimiz ne dedi ben inanıyorum ki onların soylarından iman edenler çıkacak niye Nuh aleyhisselamın üzerinden mesajları bu kadar doğru anladı sallallahu aleyhi ve sellem o bağlamda ne kadar doğru okuduğunu anladığımız zaman daha iyi anlamış oluyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın o günkü feryadını Allah kabul etti. Bir ibret olarak yazdı Kur'an'a tabii ki o inkarcılar da hak etmişlerdi. Kader planında o ayrı bir mesele ama netice itibariyle biz sebepler dairesinde meseleye bakıyoruz. Böyle bir neticesi olan bir bedduayı onun dilinden ortaya çıkardı ve yeryüzünde tek bir tane inkarcı bırakmadı. Vakit geldi sular başladı yükselmeye alttan üstten inanılmaz derecede Kur'an o tabloyu anlatıyor bize. İnanın ki tam böyle bir senaryo önümüze koyar gibi o tablo bize ortaya koyuyor meseleyi. Ve Nuh aleyhisselam canlıları yükledikten sonra kendisi de bindi gemiye. Gemiye bindi ve sular yükseldi. Sular yükselince kıyıda duruyor oğlu Kenan. Ona dedi ki ya bu neye? Ey yavrucuğum, ey oğulcuğum. Irkep mana gel bizimle beraber bin yıl bin bu gemiye. Wala tekun ma'al kafirin inkar edenlerle, kafirlerle beraber olma. Ama şefkat dolu bu hitabına, bu davetine rağmen Kenan hayır dedi. Ben dedi sığınırım dağlardan bir dağa. Su ne kadar yükselecek ki sanki o dağların üstündeki o zirve hali beni korur ve ben kurtarırım dedi. Hazreti Nuh dedi ki hayır dedi bugün Allah'ın emri gerçekleşecek ve bugün hiçbir şey kurtulmayacak. Sen de o boğulanlardan olacaksın dedi. O anda bir dalga aldı Kenan'ı içerisine ve Kenan boğulup gitti. Allah aşkına şu tabloyu bir anlamaya çalışın. Bir baba var ortada bir peygamber baba var ortada inkarcı bir oğul var. Son ana kadar oğlunun hidayeti için çırpınan bir baba var ortada. Ve gözlerinin önünde iman etmeyip inkar üzere ölüp giden bir oğlan var ortada. Hazreti Nuh'un o andaki yüreğindeki feryadı yıllar yılı çektiği o az, ızdıraplar o acılar onlar bunlar. Hepsinin önünde bir de bunları yaşadı bir daha Hazreti Nuh ve dönüp Rabbine dedi ki Rabbim dedi şüphesiz ''Oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimsin.'' dedi. Buradaki sözden bir şey anlıyoruz. Rabbimiz ne demişti Hazreti Nuh'a? ''Aileni kurtaracağım.'' demişti. Hazreti Nuh da onun için zaten bir ümit var. Son anda da acaba oğlum o kurtulan ailenin içerisine girecek mi diye bir ümit taşıyordu. Onun için dedi ki burada ''Senin vaadin hak ama olan bu.'' dedi. Rabbimiz de şöyle bir cevap verdi Nuh Aleyhisselam'a. Ey Nuh o asla senin ailenden değildir. Aileye yüklediği anlam değişti Rabbimizin. Asla o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. Gâle ya Nuhu innehu leysemin ehlik innehu amelun gayrı salih. O senin ehlinden asla değildir. Çünkü onun ameli... Onun ortaya koyduğu şey salih olmayan bir amel. Başka bir okuyuşa göre ya da başka bir anlamlandırmaya göre o senin amelin olamaz. O, o çünkü fasit bir amel salih olmayan bir amel. Demek ki bir evlat hayırlı bir evlat olursa mümin bir evlat olursa babanın annenin salih bir ameli oluyor. Eğer inkarcı olursa babanın annenin fasit bir ameli oluyor. Burada iki manayı da anlamak mümkündür. Ama Rabbimiz burada çok önemli bir şey söylüyor. Mesele soy meselesi değil mesele yol meselesidir. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisini duyuyoruz. O Müslüm'de geçen meşhur hadisin son cümlesini. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçiremez. Ne anladık ne anladık bilmiyorum ama keşke bunu böyle zihinlerimizde iyice bir yazsak. Ey ben şundanım bundanım falan canlı oğluyum filancanın torunuyum bunu diyenler. Allah Resulü bunu diyor. Amelinin kendisini bıraktığı kişiyi nesebi önüne geçiremez. Ya peygamber oğlu olsan netice bu. Daha ötesi yok. İşte onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha işin bidayetinde... Kaç yaşında da ufacık bir çocuk kızı Fatma'ya ey kızım nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak. Babam peygamberdir diye güvenme yarın Allah katında ben de senin için bir şey yapamam. Allah Resulü söylüyor ve bunu söylerken aslında buradaki mesajlara bağlı olarak söylüyor. Tabi Nuh aleyhisselam hemen anında pişmanlığını ortaya koydu hemen anında tevbe etti. Orada Rabbimizden Doğha aleyhisselam arasında bir konuşma var, çok önemli. Onlar bizimki, bizim bir dahaki dersimizin konusu olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim, <gülüyor> size bir bedire götürmek istiyorum bu fastı bitirirken. Siyretin nebi ara nebi ile siyreti Enbiya arasındaki bağı çok iyi anlayabileceğimiz bir tablo. Bedir bitmiş, 70 müşrik öldürülmüş, 70 müşrik de esir alınmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de esirler hakkında ganimet hakkında ayetler daha inmediği için sahabeyle istişare ediyor. İlk sorduğu da Hazreti Ebu Bekir oluyor. Ebu Bekir diyor esirler hakkında ne düşünürsün? Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah onlar bizim akrabalarımız. Evet onlar bize çok zulmettiler haksızlık yaptılar bizi yurtlarımızdan sürüp çıkardılar mallarımıza el koydular ama bugün Allah bizi aziz onları zeli kıldı. Eğer beni dinlersen hepsini bila bedel hiçbir fidye almadan salıver gitsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey demiyor. Ömer diyor sen ne diyorsun? Ömer radıyallahu anh'ın söze başlarken ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum ya Resulallah diyor. Ömer zaten ne düşünecek? Diyor ki ya Resulallah onlar bize 13 yıl boyunca zulmetti. Bizimle savaştılar mallarımıza el koydular şu kadar kardeşlerimize zulmettiler. Bugün Allah bizi aziz onları zelid kıldı. Eğer beni dinlersen esirler içerisinde kim varsa onları akrabalarına ver. Bana mesela dayılarım olan beni mahsumu ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Ali'ye kardeşi Akil'i ver. İşte şuna Hamza'ya Abbas'ı ver. Kim varsa artık sayıyor bunları ver. Hepimiz yakınlarımızın başını bir uçuralım. Böyle yapmakla içimizde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımızı Rabbimize göstermiş olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir şey demiyor. Sonra birkaç sahabi daha konuşuyor. Efendimiz çekiliyor çadırına bir müddet sonra dışarıya çıkıyor. Şöyle bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ebu Bekir diyor senin halin aynen İbrahim'e benzer bakın Allah Resulü nasıl bir kıyasla konuşuyor o anda ortaya çıkan o tabloyu siri, siyeri sireti enbiya içerisinde nerelere o tutturuyor niye biz bu dersleri yapıyoruz biraz da buradan anlamış olacağız senin halin aynen İbrahim'e benzer hani o demişti ki ya Rabbi kim bana uyarsa o bendendir kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen çok merhametli ve bağışlayansın yine ey Ebu Bekir senin halin İsa'ya benzer hani o demişti ki eğer onları azaba uğratırsan onlar senin kullarındır yok eğer onları bağışlarsan şüphe yok ki sen kudretinle her şeye üstün gelen ve her şeyi her işinde hikmet üzere olasın olansın sonra dönüyor Ömer'e ve Ömer'e diyor ki Ömer diyor senin halinde Nuh'a benzer Hani o demişti ki ya demişti ki ey Rabbim yeryüzünde yaşayan hiçbir kafir inkarcı bırakma. Biraz önce okuduğumuz ayet senin halin onun için Nuh'a benzer. Sonra yine Ömer'e dedi ki ey Ömer yine senin halin Musa'ya benzer. Hani o demişti ki Allah'ım sen o inkarcıların mallarını mahvet yüreklerini şiddetle daralt. Çünkü onlar azabı görmeyinceye kadar iman etmeyecekler. Bakın Aleyhisselatu vesselam Efendimiz dönüp Ebu Bekir'e demiyor ki Ebu Bekir çok yumuşaksın biraz sert ol. Ya da Ömer'e demiyor ki Ömer çok sersin ya biraz yumuşa demiyor. Ne yapıyor? O da lazım, o da lazım. Asıl önemli olan sertliğin sertliğe ihtiyaç olduğu bir zamanda ortaya çıkması asıl önemli olan yumuşaklığın yumuşaklığa ihtiyaç olduğu zaman ortaya çıkmasıdır. O peygamberler de o ihtiyaca binaen zaten böyle olmuşlardır. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de yıllar sonra Bedr'in arkasından bir mesele üzerine konuşunca Ebu Bekir'i İbrahim ile İsa'ya Hazreti Ömer'i de Nuh aleyhisselam ile Musa aleyhisselama benzetti. İnşallah biz de buralardan alacağımızı alacağız. Allah alanlardan eylesin. Yolumuzu peygamber yolu kılsın peygamberlerin yolu kılsın mücadelemizi onların tevhid mücadelesi kılsın ve bizi bir an olsun onların yolundan onların izinden ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet aile şöyle de bir serleva koydum bugünkü derste kışkırttın yandın iyi anlayalım kışkırttın yandın niye bunu dedim gerekçesini şimdi söyleyeceğim. Hadis kitaplarında aleyhissalatü vesselam efendimiz bazen leyse minni bazen de leyse minna diyerek bir şeyler söylüyor. Leyse minni ne demek? Benden değildir. Leyse minna bizden değildir. Resulullah söylüyor bunu. Bakın bu dehşet bir şey yani sahabenin ödünü koparan bir şey. Allah Resulü benden değildir bizden değildir derse Resulullah'tan olmayan kimdendir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ne diyor? Hepimizin bildiği ama üzerimize almadığımız çok meşhur bir hadis. Aldatan bizden değildir diyor. Elinde varken ailesine sıkıntı yaşatan bizden değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur ne olur duyun bunları. Elinde varken ailesini sıkı, ailesine sıkıntı yaşatan cimrilik yapan pintilik yapan bizden değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bize silah çeken silah doğrultan bizden değildir diyor. Fal açan fal baktıran fal üzerinden yorumlar yapan bizden değildir diyor. Kehanette bulunan ve kendisi için kehanette bulunulan bizden değildir diyor. Sihir yapan ve kendisi için sihir yaptıran bizden değildir diyor. asabiyete çağıran ırkçılık yapan bizden değildir Asabiyet için savaşan bizden değildir. Asabiyet uğrunda ölen bizden değildir diyor. Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir diyor. Karşı cinse kimse erkekse kadın, kadınsa erkek birbirine benzemeye çalışan bizden değildir diyor ve diyor da diyor. Bir şey daha diyor. Ben oradan aldım bu serlevhayı. Kışkırtan bir kışkırtının yandın. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyor musunuz Ebu Davut'un talak babının bir numaralı hadisi. Niye talak babında buradan da anlayın. Kadını kocası aleyhine köleyi efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir diyor. Ne olur Allah aşkına bu kardeşinizin feryadını duyun. Sağa sola bırakmadan bir kendi üzerinize alın. Bir bakın deyin ki ya ben böyle bir şey yapıyor muyum diyeyim. Beni duyuyor şimdi kanım kardeşlerim başka yerlerden de izleyenler var. Kim duysun bu hadisi kaynana duysun bu hadisi. Kim duysun bu hadisi gelin duysun bu hadisi. Görümce duysun bu hadisi. Birbirini Allah için seven iki insanın arasını bozan fitneci duysun bu hadisi. Kim duyasa duysun ama bir duysun bu hadisi ve bu noktada eğer bir şekliyle bozuyorsa araları... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden değil diyor. Dün geldi oğlun yanına iki gün önce gelin bir ufacık kusur yapmıştı. Doldurdun doldurdun doldurdun adamı gönderdin evi, adam oldu bir yanardağı gidip orada patladı. Allah Resulü sana dedi geçmiş olsun Kaynana Hanım, ahirette görüşürsün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Bu biz bunu anlamazsak inanın ki boşu boşuna konuşuyoruz bunları. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim rehberimizdir yolumuzun yegane ölçüsünü o koyar ve ölçüyü böyle koyuyor diyor ki kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir sinirlendi geldi ya kızın senin evine bir kavga etti geldi sen de kızın annesisin Aa, bir daha gitmeyeceksin geversin dursun senin için yansın şöyle olsun ben onu mahkemelerde nasıl sürüteceğim şöyle yapacağım doldurdun ya doldurdun doldurdun kız iki gün sonra söndü ateşi Gitmeye can atıyor kendi evine hangi ev olursa olsun bir kadın için en güzel ev kendi evidir gidecek ama senin o sen var ya o o sen senin yüzünden gidemiyor çünkü sen bir sürü şey söylemişsin ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor ne olur Allah aşkına alalım bunları üzerimize de ya bir numune oluşturalım bir örnek bir nesil oluşturalım en azından yanımızda yöremizdeki insanlar İslam'ın kokusunu bizden duysun Ha İslam yaşanabiliyormuş desinler ya. İnsanların umudu yok biliyor musunuz? Şu anda İslam'ın yaşanabilirliğine dair umut kalmadı insanlarda. O umudu bir daha aşılayalım. İslam gerçekten bir hayat nizamıdır. O olursa her şey Allah'ın izniyle güzel olur. İnşallah bizim yolumuzda o yol olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim için mutlak manada ölçü olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.